الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين بجن Selefi Salihin ve Ramazan dördüncü dersindeyiz. Asıl da bu dersleri biz kitap derde yapıyorduk ama Ramazan geldi. Ee, orada toplanmamız zor oldu. Bütün burada inşallah bu son dersi bitireceğiz. Selefi Salihin ve Ramazan. Dedik ki burada fıkhi meseleler yoktur. Sadece ne var? selef salih'in Ramazan'ı nasıl anlamıştır? Nasıl canlandırıyorlar? Onları örnek babından biz ne yapacağız? Bunların hallerine bakacağız. Bunu canlandıracağız. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? "Dur ve kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene." Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) en güzel örnek sizin için orada var. Demek ki örnek önemlidir dedik. Selefi salihin, her selefte değil salihin selef, salih ne demektir? Geçerli olan, ameli salih, niye? Amel çoktur, her amelden allah Teala'nın karşısına geçsen kabul olur mu? Olmaz, ne amel kabul olur? Salih, onun için biz ne diyoruz? Selefi salih, selefi salih nedir? Aslında salih nedir? Salahetten, yani geçerlidir. Nerede geçerlidir? Allah Teala indinde. Allah Teala'nın indi neresidir? Allahu Allah Teala'nın indi terazidir. Mahşer gününde terazi nedir? Çünkü orada hesaplar belli olur. Demek ki hangi amel terazide geçerliyse o salih'tir. Hangisi geçersiz ise o nedir? Talih'tir. Salih değil yani. Salih'in zıddı talih'tir bozuktur geçerilmez. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun işaretini vermiş bize. Ne demiş? Hangi amelde bizim emrimiz olmasa o amel nedir? Mürdütür. Mürdüt ne demektir? Yani reddedilmiş. Kabul olmaz. Yani kıyamet gününde amelleri getirsin kucaktan ama melekler o ameli reddederler. Teraziye bile almazlar. Çünkü tartmaz o. Ha, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hangi amel diyor? Demek ki ameli kim teşhis eder? Kim birlendirir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi ameli? Resulullah'tan gelen ameller bizim için ameldir. Şimdi biz tevri olarak dedik okuyoruz. Ama ne de okumamız lazım, görmemiz lazım? Pratik. Pratik selefi salihinden göreceğiz. Bir de bunun asıl da canlısını biz görmemiz lazım. Birbirimizden değil sadece. Biz alimlerimizi büyüklerimizi görmemiz lazım. Onlar nasıl amel selefi salhini işliyorlar biz de onları böyle taklit yapalım. Onlara uyalım. Ama maalesef e, alim amil elmiyle amel eden alimler Var, elhamdülillah. Her yerde var, her zaman da var. Ama zaman zaman azalıyor, zaman zaman çoğalır. Zamanın, mekanın bereketine göre. Akhir zamana yaklaştıkça Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, salihler gider. Salihlerin de gitmesi kıyametin alametidir. Şimdi biz eğer bir ülkede yaşıyorsak, orada yok uysa ne yapacağız? En azından biz selefi salihine döneceğiz. İçi faydamız olur. Bir elimizde terazi olur. Artık bir alim midir? Alim mi alim midir? Belli eder. Ne zaman? Elimizde bir ölçü var. Bakarız o selefi salihine göre amel ediyorsa evet bu alimdir demek ki bak biz biliyoruz selefi salihin böyle işlermiş. İşte bu ameli de güzeldir. Yen de bakarız selefi salihine göre değilse ha diyeriz bu velav alim ilim iddia ediyor ama bak selefi salihin gibi Yaşamıyor, canlandırmıyor. Demek ki elimizde bu selef derslerini, selefi salihinin örnek almamız içi faydası var. Bir, örnek görürüz, içi bizim için ölçü olur elimizde. Tartarız insanlar. Evet, geçen ders aslında bu selefi salihin Ramazan ile ilgili tabi. Aslında biz genel konuştuk. Her halükelde, bütün şeriatte selefi örnek almamız lazım. Şimdi Ramazan mübarek ayı olduğu için bugün Ramazan'ın dördüncü günüdür. Dördüncü gün olduğu için başlangıçtayız. Ne yapıyoruz biz? Selef Ramazan ilgili. Bu faziletli bir aydır, mübarek bir aydır. Ne yapmamız lazım? Bu ayda canlandıracağız. Neyi canlandıracağız? Bu ibadetleri çünkü bu ay en faziletli aydandır. Ameller, sadakalar, e, salih ameller hepsi kat kat ne oluyor? Artıyor. Geçen sefer 10 tane madde var bu. Geçen 3 derste 4 e, madde işledik. İnşallah 5 madde kaldı. Biraz e, acele geçeriz. Bir derste de bitiririz inşallah bunu. Çünkü Ramazan'da ders yapmak zor oluyor. Evet. Beşinci maddedeydik. Güneşin doğmasına dek mescitte kalmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kılınca güneş doğuncaya kadar namaz kıldığı yerde otururdu. Müslim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim sabah namazını cemaatle birlikte kılar sonra da güneş doğuncaya kadar oturup Allah'ı zikreder, daha sonra da iki rekat namaz kılarsa bu onun için tam ve eksiksiz olarak bir haç ve umre ecri gibi olur. Ey sevgili kardeşim. Her gün umre ve haç sevabı almak istemez misin? Acaba bu ibadet vasıtasıyla her gün haç ve umre sevabı kazanmak mümkünse ya Ramazan günlerinde yapılırsa ecr ne olur? Bu yüzden geceyi namaz kılmakla geçirmek suretiyle pek büyük mükafatlar kazanmak için Allah'ın yardımını dilemeli, bu hususta salihlere uymalıyız. Allah rızası için nefislerimizle cihad etmeli ve cennet makamlarının zirvelerine ulaşabilmek için büyük gayretler göstermeliyiz ki himmetimiz yüksek olsun. Evet. Beşinci nedir? Sabah namazından sonra mescitte oturup güneşin doğmasını beklemektir. Bunu kim yapardır? Burada örnek verdi Resulullah. E biz Selefi Salihin'den bahsediyoruz. Ama Resulullah Selefi Salihin nedir? Önderidir, imamıdır. Ha? Demek ki imamı tanısak Selefi de tanırız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparmış? Senenin boyu boyu. Ramazanda daha fazla. Ne yaparmış? Sabah namazından sonra salamdan sonra tesbihatini normal yaparmış. Ondan sonra Eşkaru's-sabah vel mesaj, akşam sabah akşam zikirleri. Sabah zikirlerini yaparmış ne zamana kadar? Otururmuş. Camiden çıkmaz imiş beklermiş. Hatta gün doksun. Gün doğduğunda içi mızrak, yani bir buçuk, yani bir ihtilaflidir. Bu da en azından yedi dakika yani ihtiyat koysan on dakika sürüyor. Gün doğduktan sonra o gün doğduğu aslında da namaz kılmak Karahiyet var bu bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparmış gün doğduktan sonra bu dediğimiz zamandan sonra iki üç adet namaz kılarmış bunun bir sürü ecri var şimdi ecir olan nedir burada ecir olan sabah namazından sonra camide oturup zikretmektir. bu üç bir nimettir. Diyor ki, Buhalide e, Müslim'de geçtiği gibi, diyor ki, men sallel fecre fi cemaatin kim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, buyuruyor, kim cemaat namazında sabah namazını kıldıysa, ثumme ka'ade Allah sonra oturdu Allah'ı ediyor bu zikre ne dahildir dedik, tesbih Normal namazdan sonra tesbihler, ayetel kursu, felak nas üçer üçer sabah namazından sonra. Ondan sonra sabah zikirleri ve mutlak zikir. Hatta tatlu'a şems. Güneş doğana kadar. Bunu yapıyor. Thumme raka sonra salla rük'atayni. Ondan sonra çürü atkıldı, kıldı, ondan sonra evine gitti. Bunun için ne Ecir var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki كانet lehu ke ecre, ve umre, tamme, tamme, tamme. ecr ve umra tam, tam, tam. Ecr'i bunun bir hac bir umra kaderiyse. Üç sefer Resulullah tekrar ediyor. Diyor tamme yani tam hacc tam hacc tam hacc. Tam umre tam umre tam umre. Üç sefer niye insan kelamını tekrarlar? Tekid iç Vurgı için. Vurgıç. Yani bu kesindir. Yahu insan senede bir sefer hacı gidiyor. O fers hacıdır. Yani umraya gidiyor bir sürü masraf ediyor. Ama her gün demek ki bizim için onun ecri kaderi bir ecir var ama biz kaçırıyoruz. Bu Ramazan'da ne olur? Az'afin muzaefe. Çok kat kat ne oluyor? Katlanıyor. İşte en büyük Üç ne? En büyük Üç amel. Salih amel buradadır. Ne yapacağız biz? Ramazanda bunu canlandıracağız. Bir ayağımız Kaysın, her tarafına. Camide oturarım Ramazandan sonra, Ramazanda tadını aldıktan sonra inançlı, sene boyu hiç kimse camiden çıkmaz. Hatta gün doğana kadar. Ama kim İmanı ola. Çünkü dedik iman nedir? İnsanda bir dinamittir. Bak arabanın benzini olmasa yol çesemez. Bir cep telefonunun pili zayıflese görüşemezsin. Anlatabildim mi? İnsanın da imanı nedir? O pil gibidir. İman güçlü oldukça güçlü. Meşakkatli amellere dayanacaksın. Şimdi sen kalbinde diyorsun ki yüz tane mazeret diyorsun. Ya diyorsun zaten süfürlüğe kalktık, yatamadık, yarın iş de var. Bunlar hepsi mazerettir. Kim için? Tam imanı olmayan için. İman tam güçlü oldu. Ne yapar? Bu mazeretleri çözer. Çünkü Allah subhane ve teala ne buyuruyor? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ Nedir anlamının? Kim hakkıyla Allah'tan korktu? allah Teala ona çıkış yolunu gösterir. Bu benim Türkçemdi. mal. Ama bitiyor mu? Bitmiyor. Peşinden müjde daha geliyor. وَيَرْزِقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا Ummadığı yerden onun rızkını verir. İşte al sana kaide. Bu kaide kimi için geçerlidir? İmanı tam olan ne işler? Ondan dolayı bu sünneti biz Ramazanda aslında bir senelik bir sünnettir. Ama biz Ramazanda bunu ne yapacağız? İhya etmeye çalışacağız. İhya edeceğiz ki, he, bütün sene tadını bir alalım, bütün sene ne olur, amelimiz işler. İşte bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Sabah namazından sonra camiye gidip oturup çıkmayalım. Deneyelim. Bu namazın da adı nedir? Çürük et namazı. işrak namazı diyorlar. Bana. Aslında bu zuhanın birinci vaktidir. Salatul zuhanın birinci vaktidir. Salatul zuhan nedir? Kuşluk namazı dedikleri. Bir adı da var. Avvabin. Salatul zuhan ve salatul avvabin. Türkçe'de kuşluk namazıdır. Bunun zamanı ne zamandır? Gün doğduktan işte çim kalktıktan sonra ne, ne zamana kadar? Gün tam ortaya gel, gelene kadar. Yani o da 10 dakikadır. Yani 15 dakika en iyidir. Ne zaman? Azan okunmadan önlü azan okunmadan önce 15 dakika, 10 dakika öncaya kadar kılabilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 8 rük'at kılarmış. Bunu da olması olmazımız yapmamız lazım. Hiç yapamıyorsan her zaman içir iç at olması olmaz yapacaksın neyi kuşluk namazını. Eğer sen bu sünneti camide kalma sünnetini fecir namazından sonra ihya etmişsen zaten o o sünneti de yakalamış olursun. Demek ki sünnetler hepsi birbirine bağlıdır, herdir berekettir. O zaman bize ne kalıyor? Şeytanı beteraf edelim. He? Ondan sonra biz ne yapalım? Amele koyalım. Bir de bir havantajımız var Ramazan ayında dedik. Nedir? Şeytanlar zincire vurulmuş. Azgın şeytanlar zincire vurulmuş. Ne olmuş? Bize havantaj. Azgın şeytanların zincire vurulmasının anlamı nedir? Yani Allah subhanehu ve teala bu şeytanlar ki işleri, güçleri insanları yoldan çıkartta onların kol kanatları kırılmış. İkincisi, rahmet meleki çok alıyor. Şimdi burada rahmet meleki var iken he? şeytan girer mi? Giremez. Rahmet melekin olduğu yerde. Girse de maritleri girer, kavga ile girer, zorda girer, mücadele girer, işleyemez. Çok zor işler. Rahmet melekinin olduğu yer budur. Bunu da nereden fıkhına alimler çıkartıyorlar? Zaten hadiste diyor ki Ramazan geldi, Cennetin kapısı açılır, cehennemin kapısı kapanır. Cennetin kapısı açılır ne demektir? Rahmet melekleri dünyaya saçar. Cehennemin kapısı kapanır. Şeytanlar ne olur? Azalır güçleri, zincire vurulur. E bu ne demektir? Bu bir avantajdır. E bunu canlandırırım. Bu mübarek ayet. Evet, bu sünneti inşallah bir ihya edeceğiz. Tadını alsak bakın ne güzel olur. Evet altıncı. İtikaf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan ayının son 10 günü itikafa girerdi. Vefat ettiği yılın Ramazanında ise 20 gün itikafa girdi. Bu kahri. İtikaf, Kur'an okumak, namaz kılmak, zikir, dua gibi pek çok itaati bir arada bulunduran ibadetlerden biridir. İtikafı denemeyen bir kimse bunun zor ve sıkıntılı olduğunu düşünebilir. Ancak bu Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı kimseler için pek kolaydır. Her kimsane bir niyet ve samimi bir kararlılıkla kuşanırsa Allah da ona yardım eder. İtikaf özellikle Kadir gecesini bulmak maksadıyla Ramazan ayının son 10 gününde yapılan şer'i bir halvettir. İtikafta bulunan kimse kendini Allah'a itaat, Allah'a itaate ve Allah'a zikretmeye etmiş, onu zikretmekten uzaklaştıracak her şeyle ilişkisini kopararak bütün kalbiyle ve bedeniyle Rabbine ve kendisini Rabbine yakınlaştıracak şeylere önermiş olur. Böyle bir kimsenin Allah-u Teala ve onun kendisinden razı olması dışında hiçbir maksadı kalmaz. Evet. İtikaf nedir? En büyük nimetlerden bir nimettir. İtikaf asıl da bu ibadeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlandırmış. Ne için? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeden önce ne yapıyordu? Gari Hira'ya gidip orada itikaf yapıyor geç başına oturup düşünürdü. Ne oldu? Nübuvet geldi ona. Sonra Ramazanda itikaf ne yapıyordu? Allahu Teala'den kendi arasına ne yapıyordu? Bütün meşgaleti dünyaya atıyordu bir de eskisine gibi. Demek ki itikaf nedir? İlham kapısıdır. Kim istiyorsa Allah Subhanahu Teala zihnini atsın. He? Ona ilim, ilfan versin. Oh Allah-u Allah Teala'nın has adamlarından olsun, itikaf etsin. İtikafın anlamı nedir? Helvete çekilmek. Helvet nedir? Helve, yahlu. Arapçeden alınan bir kelimedir. Yani tek kalmak. Teç kalmak. İtikaf nedir? Dünyanın. Yani bizim tabirimizden dedik fişi çekeceksin. Evde televizyonun fişini, Camiye girdin, dünyanın fişini çekeceksin. Bu etikaftır. Senle Allah'ın arasına, Allahu Teala'nın Rabbinin arasına hiç kimseyi sokmayacaksın. Kalacaksın tek teke. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Garihira'da kaldıktan sonra vahiy geldi. İşte etikaf budur. Onu biz canlandırıyoruz. Ha, bir şimdi bize vahiy gelir? Hayır, bize ilham gelebilir. İlham nedir? İşte salih emelin ilhamları. İmanımız artar. ilmimiz artar. He? Alim isen, ilmin, ilim telebesi isen özellikle itikaf eden ilim telebeleri bunun farkına varar. Ne hisseder? Orada çok beynine meselelerin çözümü gelir. İşte bu etikaftır Etikaf, sünnettir. Vacip değil. Sünnet bir ibadettir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşamıştır. Ne zaman yaşadı mını? 9 Ramazan yaşadı. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9 Ramazan oruc oldu. Çünkü oruc ne zaman? İkinci senede ferz olundu. Resulullah tuttu. 10 sene Medine'de kaldı. 9 Ramazan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruc oldu. İtikaf etti. En son sene 2 seferi itikaf 20 e, güne itikaf etti. Her zaman 10 son günde girerdir itikafa. Ondan sonra ne zaman girdi? 20 20 girdi itikafa. Alimler diyorlar ki artık Resulullah biliyordu yolcudur. O sene tam Rabbi ile baş başa kaldı. Ki Cibril aleyhisselam da her sene Ramazan'da itikafta gelirdi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı bir sefer baştan aşağı kadar ne yapardılar? Mukabele yapardılar. Ama Ramazan'da en son Ramazan'da çi sefer yaptılar. İşte bu ayetin yeri buradır, bu ayetin yeri buradır, bu budur, bu sure bundan sonra gelir. Resulullah okurdur, Cibril dinlerdir. Bu nedir? İtikaftır. İtikaf maksat kendini hapsediyorsun bilerek. Ama seni bir tane alsa, zindana atsa bu itikaf değil. İtikaf gönüllü olur. Bak zindana atalar seni ne olur? Ha? Şimdi çok bir karışıklık hayattasın. İşine gidiyorsun, gücünden geliyorsun, yeni evlenmişsin, derse gelmiyorsun. Ha Ondan sonra birden böyle sanki koşturmada dönüyor, dönüyor, dönüyor Ha Birden geldi polis sen aldı, nazarata attı. Oturdun böyle başını koydun elini arasına. Ne cep telefonu var, ha? ne bakkaldan bilmem ne alma var, ne filan yere gitme var, ne ticaret var. Her şey kesildi, fiş çekildi sanki dünyadan. Sanki bir tık diye sessizlik hakim oldu. Mecburi. İşte burada gayri mecburi bunu yapacağız. Zaten mecburi yapsan ibadet olmaz. Mecburi yapmasak bunu, gönülden, gönül arzusuyla yapsak bunu bu nedir? İbadet. İşte bu itikaftır. Fişi çekeceğiz. Ne fişini? Hayat, dünya, meşgalet. Dünya nedir? Bir fitnedir. Dünyanın fişini çekeceğiz. Çektikten sonra ne olur? Sanki bütün sakinler hacı olur. Onun için itikafa giren insan itikafa giren insan ne ölü hasta ziyaret eder ne cenaze namazını kıldırır ne davet etseler onu isticab eder. Hiç ne evine gider. Camiden dışarı çıkmaz. Eitikafın budur. Camiden dışarı çıkmaz. Neden? Çünkü sen fişi çekmişsin. Camiye çıksan kapı aralıyorsun dünyada. İlla li'zarooreh. Zaruret için çıkar mı tekif? Alimler dediler zaruret nedir? Tuvalet ihtiyacı. O da zaruret. Onun yanında çıkmaz. Eğer kimse ona yemek getirmiyorsa ki onu ayarlaması lazım. Yemek getirecekler ona camiye. Eğer getirmiyorsa yemek getirme kadarı çıkar girer. Bu da alemlerde karahiyet görüyorlar. Bunu. Nerede itikaf olur? Camilerde olur. Ben evde fişi çekebilir miyim? Hayır çekemez. İtikaf camide olur. Hangi camide olur? Hangi camide cuma namazı kılınıyor? O camide itikaf olunur. Neden? Çünkü cuma hiç cuma mahanasıyla sen itikaftan çıkıp başka camiye gitmemek için. İtikaf oldu sen orada kaldın. Çıkmayacaksın. İhtiyacın kaderi kalacaksın. İyidir caminin odasında itikaf olunur mu? Mesela imamın odası var yani bir köşesi var. Eğer o caminin sınırlarındaysa sınırlarındaysa bir mahsuru yoktur. Camiden sayılır. Eğer caminin dışındaysa hayır olmaz. Caminin içinden çıkmayacaksın. Bu itikaftır. Buna ne lazım itikafı gereken? Önce niyet. Salih bir niyet. Allah rızası için itikafa girersin. Bunun zamanı ne kadardır itikafın? İtikafın zamanı yoktur. Alimler diyorlar ki itikaf bir saat yapabiliriz. Camiye girdin bir saatlik ben itikaf edeceğim. Bu da olur. İtikaf mutlak olarak bu da olur. Hatta bu Hanife demiş bir lahza. Girdim bir dakika itikaf ediyorum, Oturdum düşündüm bu itikaftır. En çoğu mutlaktır. Ama Ramazan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre on son günde itikaf edermiş. On son günde ne zaman başlıyor? Gün e, ba, ba, batmadan önce. Yani yirminci gün günü batmadan önce itikafa girermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne zaman çıkarmış itikaftan? Ramazan'ın en son günü battıktan sonra. Yani yarın beyramdır dediler. gün battı, işte akşam namazından sonra çıkarmış. Ha, ona da Türkçe'de Arafat günü diyorlar. Hiç ilakası yoktur. Arafat günü sadece büyük şeyde olur. Ama Türkçe'de bu terim oturmuş. Her beyram akşamına Arafat derler. Aslında Arafat kurban bayramının akşamında Arafat neden diyorlar? Hacılar Arafat'a çıkıyor. Arafat dağına gidiyorlar. Arafat, pardon dağ da değil, Arafat bir alandır. İçinde bir dağ var. Evet. Maksat, maksat nedir? Maksat itikaf zamanı Ramazan'da nedir? Budur. Ama gayri Ramazan'da her zaman itikaf edebilirsin. Bir mahsuru yoktur. Bir saatliğine camiye gidip itikaf edersin. Çünkü bu mutlak bir ibadettir. Ama Ramazan'da on gün mükemmelliktir. Hiç yapamıyorsan bir gün yapabiliyorum. Olur. Ramazanda bile olur. Bir gün yapabilirsin. Caizdir, bir mahsuru yoktur. Yeter ki bu ibadeti bir tadalım. Tatmayan bak arkadaşın okuduğu gibi bu itikafı tatmayan ne zanneder? Zordur. Halbuki hiç zor diye bir şey yoktur. Çünkü şeytan gelir her amele, senene diye önüne bir sürü engeller, bir sürü müşkületler koyar. Ama bir başladın bakarsın bu çok kolaymış. Cihad da arkadaşlar. Cihad da öyledir. Şimdi mücahit ne zanneder? Şeytan gelir işte zordur, susuzluk var, düşman var, nereden gelir sana filan çok zorluk zannederiz. İnançı cihad alanına girdin fiş çekiliyor. Sen çekmiyorsun. Fiş otomatik çekiliyor. Eğer imanın var ise cihad alanına girdin Fiş otomatik olarak çekiliyor. Dünya gidiyor. Bunu da kim canlandırdı seleflerimizden? Abu Ducane. Abu mıydı? miydi? Ha? Ya Abu Dehdeh Abu dahdah Abu dahdah elinde hurma yiyordur. Ya Resulallah ben şey yapsam ne olur? Dedi cennete gidersin, ölsen. Elinde 5-6 tane hurma yiyor için güclensin. Ya bu 5-6 hurmalayı bitirene kadar cennet benle cennetin arasında çok bir mesafe var. Hurmaları atar bile yemez. Gider şehit olur. Fişi çekti çünkü. Bitti iş. Dünya kesildi. Asıl da mümin insan fişi de çekmez. Kabloyu keser. Dönüş olmasın. Tek yol. İşte nedir? Şeytan her zaman Büyütür. Ama bir adımı attıktan sonra Allah subhanehu ve teala senin için her şeyi kolaylaştırır. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا Yeter sen adımı at Allah rızası için. Çok zordur diyorsanız ya bir adım atın. Bir saat kalın. Bir saat gir yetti kafa bak tadına bak. Ama seni bırakmaz şeytan tabi. Seni öyle mücadele verir ki ama sen mücadele verdikçe sene, sen mücadele versen, yok desen, otursan, israr etsen, israr ettikçe o taraf zayıf düşer, israr ettikçe o taraf zayıf düşer, artık el üzer senden çekilir. Sen de devam edersin ibadet. Vah oruç da öyledir. Niye oruçta işlemiyor fazla bize? Çünkü çocukluktan insanlar oruç tuturlar, artık öğrendik. Ama bir tane oruç yeni başladı, hidayete vardı, yetişkindir. Ya nasıl tutacağız Nasıl olacak? Korkar gözü. Çünkü denememiş. Şeytan da gelir büyütür. Bak bize gelip ne diyordu? İşte bu ya bu bu sene ne yapacaksınız? Bak ateş yakıyor filandır sıcaktır 16 saattir. Ama elhamdülillah şu anda iftara kalmış bir saatten az hiçbir şey hissetmiyoruz fazla. Gerçek ustalar da var. Çalışmaktan gelmişler. Onlar belki daha fazla susuzdular. Ama Allah yardım eder mi? eder. Bazen oruçlu gelirsin sıfraya canım bir şey çekmiyor. Ne su, ne yemek. Neden? Çünkü yorulmamışsın. Klim altında oturmuşsun. Hep sağ olsun. bugün de işlerimiz masaylandır. Ama bir gün böyle susuz gel iftarın başına bak tadına koştur. E orada ne tecelli eder? Allah-u Teala'nın sözü diyor. Kulum iki tane sevinci var Ramazan'da. Bir, İftar saati gelirsen yemek masası üzerinde. lahu Yemek masasına geldin, çok sevinirsin. Ne var? Yemek olacak, biraz sonra Allah izin verdikten sonra o suflara o yemek yersin, o susuzluk açlık gider. Çünkü seni işlemiş. Susuzluk, azlık Ama işlememişse o farhayi kaybediyorsun. Sevinci. İkinci sevinci ne zamandır? Tabi o bir tarafta Rabbi el-alemini karşılar Rabbil alemin rızayla bizi karşılar. İnşallah Rayyan kapısından giridir. Tam orucunu tutan 30 gün, 29 gün her Ramazan tam tutan iman ve ihtisaben Rayyan kapısından girer. Ama ilk önce girenlerden değil. Kim ilk önce Rayyan kapısından girer? 30 günü tutmuş tamamıyla onun üzerine ek sünnet oruçları var. Oruçtan tanınılmış. Nasıl yalancı yene diyenler kezzem. Yalanla tanınmış. Doğru diyenler sıddık. Sıdıktan tanınmış. Saimler de oruçtan tanınırlar. Saimun. İşte onlar önderimiz kim olur reyyan kapsında? he Hayır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam cennetin kapısını açar. Bütün kapılar açılır. Resulullah girdikten sonra müminler girerler. Her çeşit kendi kapısından girer. Sekiz kapıdan. Rayyanın kapısında Abu Bakr'ın Sıddik var. Gerçek Abu Bakr Sıddik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiş. Sekiz kapıdan da girecek. Ama o da bir gaybi meseledir. Hepsinde imamdır Abu Bakr. Evet, itikaf dedik arkadaşlar. işte. O kadar güzel bir ibadettir. İtikafta oldun çıkmayacaksın dışarıya. Ama bu değil ki temizlik yapmayacaksın. Yani elbisen değiştireceksin. Banyo alacaksın. Ama itikaf bir camide yapacaksın. Bular ne olsun? şartları bulunsun. Ama bunların şartleri bulunmayınca çok zaruratta çıkacaksın. O da karahiyettin. Çok zorlu Çıkacaksın, geleceksin. Neden? Çünkü dünyadan sen kesildin. Çıksan dışarı bir tane sana bir şey sorar, bir dünya meselesi sorar ne olur? Şeytana giriş, kapı aralarsın. İşte onun için Allah subhanehu ve teala ne demiş? Çıkmayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikafta camisinde bir çadır gibi bir şey kurardılar onun için. Neden? Caminin içinde kimseyi görmesin diye. Yani bir köşede otursan ne olur? O gelir bir soru sorar, bu gelir bir soru sorar. Onun için itikafın anlamı değil. Biz camilerde bazı arkadaşlar itikaf ediyorlar. Oturmuşlar orada suhbet ediyorlar. Budu, budu budu budu budu. Nedir? Yen ilmi suhbet edeceksin. Kur'an okuyacaksın, ders yapacaksın, hadis tefsir edeceksin. Bu da hepsi olmaz tabi. Bir, bir payı öyle olacaktır. Yen de konuşmayacaksın. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ufak bir çadır gibi bir köşede otururmuş orada. Kimse görmesin onu. Hakkıyla Allah'a teferruh etsin. Hatta etikafta diyorlar ders bile o kadar teşvik etmiyor alimler. Ne yapacaksın etikafta? En önemli ibadetin yapacaksın. Arada sırada bir saat ders oldu, tamam. Bu bir çeşitliktir. Ama çok zamanını sen neye ayıracaksın? Namaz, Kur'an okumak, zikir, bunlar asıl etikaftir. Biliyorsunuz on son günde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparmış? Ehli beytini gece namazına uyatırmış. Yeşiddül mi'zer ne demektir? Yani ciddi bir şekilde hayattan kesilirmiş. Hatta karı koza ilişkisine iptal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe anamız dediği gibi, şey geldi, on son gün geldi, bu işlere son verirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neye kesilirdi? İbadet. E bizim de önümüzde inşallah on son gün var. Onun da zaten ayrı bir fıkhı var. İnşallah onu da Kadir Gecesi'nde işleriz. İşte itikaf arkadaşlar, budur bir deneyelim bunu bir deneyelim bakın ne kadar imani ne kadar halavet lezzet var itikafta onu yaşadıktan sonra Allah'ın izniyle ne olur her zaman itikaf ederiz dedikçe itikaf dört mezhebe göre bir dakikada olabilir o zaman biz ne yaparız bu itikafın tadını aldık ya millet namazdan sonra dağılır ben yarım saat otururum kendi başıma. Ne kadar güzeldir bu. Hiç gördünüz mü bizden, hele bizim camiimizden hayatta böyle şey yapmazlar. Camiye girseler sıkılırlar. Şeytan sıkılır. Tesbihe bile kalmıyorlar. Neden? Çünkü biz bunların tadını almamışız. Nasıl? Biz işte delil, kitap, sünnet, tevhidiye kalemişiz. Buların tadını almamışız. İşte yarım saat camide otursan, Başını koysun kendi arasına. Tefekkür etsin fi halqis semavati vel Allah Teala yeri gögü nasıl yarattı? Kulluk, cennet, cehennem, ahiret. Amelini çeki düzen yapsan. Yeni camiye yarım saat önce gitsen. işte bunlar hepsi itikafacılar inşallah. Evet. İtikaf önemli bir ibadettir. Elimizden geldikçe bu sünnet bir ölmüş. Osmanlı Devleti'nde bilmiyorum. Yani bir, e, cahilce konuşmayalım. Ama e, Türkiye'de şu anda itikaf sünneti diye yoktur. İptal olmuş. Çok az var. Evet. Bazı gençler var elhamdülillah. Özellikle bizim camiadan bunu biraz canlandırıyorlar. Ama Yaşlı dedelerden de başları derte. Camide. Çünkü bizimkiler de itikafın tam edebini bilmedikleri için sanki mutekif oldun, insanlar hepsi sana hizmet edecek camide. O da olmaz. Aslında sağ verirken sol bilmeyecek. Sen itikaf ediyorsan kimseye zelal vermeyeceksin. Yer, yer ayırmayacaksın camide. İlla ki ben buradayım. Çünkü ben mutekifim. he yani elbiseni saracaksın. Yani orada caminin manzarasını, yani düzenini bozacaksın. Nedir ben mütekifim? Yok. Aslında kimse farkına varmaması lazım. Sen mütekifsin. İbadet budur. Riyadan kaçacaksın aynen zamanda. Evet. Allah hepimize ve bütün Müslümanlara itikaf etmeyi, bu ibadeti canlandırmayı nesip eylesin. Bir şey de var. İtikafla ilgili delil kitaptan var. Çok var. وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ayetinde geçiyor. وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ ee, ayetlerde geçiyor. Resulullah'tan da sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde Hazreti Ayşe'den gelir, sahabeden gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem on son günde itikaf ederdi. Ama itikafın İtikafın faziletiyle hadis yoktur. 5-6 tane hadis var. Bir kısmı uyduruktur. Bir kısmı şiddetle zayıftır. Yani kim mu'tekif olsa bu kadar fazileti var. Diğer ibadetlerle ilgili yoktur. İtikafla ilgili. Yani sahih bir hadis yoktur. Faziletiyle ilgili. Ama itikaf 3 fazilettir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırakmamış onu. Biz ne dedik? En güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her her ameli yaparmış. Biz de uymamız lazım. İtikaf nedir? Halvettir. Halvetten ne olur insana. İnsanla Allah'ın arasındaki şaibeler en büyük düşman ne olur? Kalmaz. O zaman senden Allahu Teala'nın arasında ne olur? Bağ olur. Hakiki bir bağ. O zaman sen ne olursun? Ne kimliğini, sıfatını alırsın? Evliyaullah, asfyaullah. ha Allah'ın has adamları olursun. Neyle olursun? İbadetle. İşte bazı bid'atçı, bazı fırkalar helvete giriyorlar. İşte var mesela. Kırk gündür bodruma gireceksin. Karanlık yerde kalacaksın. Sene ne gelir? Vilayet derecesi gelir. Asıl da bunlar hepsi nereden almış? İtikaf... Şeyin aman olmuş? Şeytan gelmiş bırakmamış bunu, çaptırmış bunu. Çaptırırken ne olmuş? İbadet olmuş bid'at. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta dediğimiz gibi bir amel benim emrim olmasa merdüttür. Ama. Hissen bize hoş gelebilir o amel. Ama yok işte Resulullah ne lazım? Akıl histen değil. E, din histen değil. Onun için Hazreti Ali diyor Mes, akıldan olsaydı niye üstünü mesh ediyoruz ayağımızın? Altını mes ederdik. Ama bu ne Emirdendir. Evet. Ramazan'da umre yapmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayında yapılan bir umre bir hacca denktir. Müttefekun aleyh. Ramazan umresi benimle yapılan bir haç gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir hac yapabilene ne mutlu. Evet, şimdi yedinci ibadet, fazilet selef-i durumu nedir? Yedinci Ramazan'da bir ümra yapmak. Tabi, ümra yapmak sünnettir. Kim için sünnettir? İmkanı olan için. İmkan nedir burada? Ümraya gidem, paran olacak. Sen ümrada olduğun anda ehli beytini geçim geçecek, e, geç, kendilerini geçimlerini sağlayacak kadar ne olacak? Geçimleri sağlayacak kadar paraları olacak. O zaman senin üzerine umra düşer. Ama umra sonuçta sünnettir. Ama Ramazan'da her zaman umra büyük bir ecirdir. Keffaradır. Umradan umraya o mesela ayda bir umra yaptın, o bir ayın arasındaki günahların kebire hariç hepsi ne olur? silinir. Ondan dolayı Ramazan'dan Ramazan'ı umra bir sürü meğfirettir. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hem de muttefakun aleyh Ramazan'da umra yapan bir hacca bedeldir. E, halis bir hac yapan içinde Allah'ın emri etmediği bir şey bulunmasa Halis bir hac. Allah rızası için Allah'ın sınırlarına göre bir hac olduğunda ne olur? Dönersin hacden anan doğduğu gibi seni. Yani sıfır kilometre. E, umraya da gitsen ne oldu? Sanki bir hac yaptın. Bir rivayette diyor ki benimle bir hac yapmışsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç tane hac yaptı? Ha? Bir tane hacı Demek ki o hacde sen de müştereksin İstemez miyiz? İsteriz O zaman bir halisene umre yaparım Umre nedir? Umre bir ibadettir Biliyoruz İhrama giriyoruz Mikattan Sonra Tavaf, sa'i Sonra Tıraş Saç tıraşı. Bu nedir? Bu bir Umradır. Umraya gittin. Ne olur? Orada mescidi haramda kalma şansın olur. Orada ne var mescidi haramda? Her namaz kaç Ecri var? Hı? Yüz bin. bin. Bir namaz. Burada kılıyorsun. Camide cemaatten kılsan yirmi yedi derecedir. Evde kılsan bir. bile bir. Ama orada yüz bin. Ecr var. Yüz bin namaz kılıyorsun. Ama nasıl namaz? Hakiki namaz kılacaksın. Ehlü ihsan. İhsan seviyesindeki namazı kılacaksın. Ne olur? İşte bu ümre Ramazan ayında çimin imkanı var ise gitsin. Bir de ümre değil sadece ecir aldın. Ecir aldın ne olur? Ecir aldın ne olur? Şarj olur. Şarj nedir? Yani imanın artar. En lüküs telefon iPhone ise pili bitse ne olur? Çık kuruşa Senin ihtiyacın var ortada kaldın telefondan görüşemiyorsun. Ne kadar senin ilmin var ise şarjın yok ise, iman sen ilmin ne yazarsın? Onun için sen gittin umrede ne toplarsın? İman toplarsın. İman artar. Bak hem umre bir hac seviyesinde. Yüz bin namaz var orada. Kaçlarca namaz kılıyorsun? Taravih namazı var. Ramazan'da orada cemaatten kılınıyor. Gece namazı kılınıyor. E onun yanında tavaf yapıyorsun. Bol bol. Bu da ibadettir. Zemzem su içiyorsun. Bu da ibadettir. İstihbar ediyorsun. Tövbe ediyorsun. Bu da ibadettir. Bir de Allah'ın ana evindeyiz. Allah'ın Ana evi neredir? Kabe'dir. Diğer camiler he? ona şöbeleridir. Asıl Allah'ın evi neredir? Mescidi haramdır. Evet. Ondan dolayı Umre'ye imkanı olan kardeşleri teşvik ediyoruz. Bir gitsiler, bir tadını alsalar inançı bırakamazlar. Bak havam gidip bırakamıyor. Biraz 10 sene, 15 sene geri dönerim Türkiye Cumhuriyeti'nde. Hiç bu kadar emracılar var mıydı? Yok uydu Neden indi çok oldu? Giden bir daha gitmek istiyor. Giden gelip anlatıyor ya. Teşvik ediyor millet. Bak çok alıyor. E biz hepimiz İslamiyet için böyle çalışsak ne olur? Cümbür cümbür geliriz Allah'ın izniyle. Ama bırakmıyor. Kim bırakmaz bizi? Baş düşmanımız. Ona imkan tanımamamız lazım. Evet, Ümre imkanı olan gitsin bu Ümre'yi tatsın. Şu anda Türkiye'de moda olmuş artık. Ee, şeyler de gidiyorlar. Sosyeteden daha başka artisi, martisi açığı saçığı her şey gidiyor Ümre'ye. Evet. Demek ki asıl da e, moda olmuşsa da Demek ki akıntı var, o akıntı bırakıyor bunları, bu şeyi canlandırsınlar. Evet. Kadir gecesini araştırmak. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biz onu, yani Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren oldu mu? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Kadir gecesinin faziletine inanarak ve ecrini de umarak namazla geçiren bir kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Muttefakın aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini araştırır ve ashabına da bu geceyi araştırmalarını emrederdi. Ramazanın son on gününün gecelerinde aile fertlerini Kadir gecesine erişmeleri umuduyla ibadet için uyandırırdı. Ömrünü bir hiç, hiç uğrunda harcayan kul. Peygamberimiz ve Selefi Salihin bu büyük gecenin hayrına ulaşabilmek amacıyla yıkanır, temizlenir ve ibadetlerini de büyük bir ihtimamla yaparlardı. Sen de böyle yaparak şimdiye kadar kaçırdıklarını Kadir gecesinde telafi etmeye bakmalısın. Elbet bugünün de hesabı verilecek. Kadir gecesinde yapılan bir amel başka zamanlardaki bin ayda yapılan amelden daha hayırlıdır. Bu hayırdan mahrum kalan gerçekten çok şeyden mahrum kalmış biri olur. Ramazanın son 10 gününde yer alan Kadir gecesinin özellikle tek gecelerde bulunma ihtimali daha kuvvetlidir. Ubey bin Ka'ab radıyallahu anh şöyle derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği işaretlere göre güneş Kadir gecesinin sabahında gözü rahatsız eden parıltısı olmaksızın doğar. Hz. Ayşe radıyallahu anha'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediği nakledilmektedir. Ya Resulallah, Kadir gecesine rastlarsam ne diyeyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allahumme inneke gafurun tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz ki sen çok affedensin, affetmeyi seversin, beni de affet de buyurdu. Evet sekizinci Kadir Gecesi. Wama adrakama Leylətul Kadir. Kadir Gecesinin adını Allah Subhanahu Teala vermiştir. Bu ayada bir fazilet vermiştir bin e, bu cüne bu geceye bir fazilet vermiştir bin aydan nedir daha, daha hayırlıdır. Bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi. Biliyorsunuz Kadir surası 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Biz Kur'an'ı leyletil kadirde indirdik. Kur'an ne zaman indi? Kadir gecesinde. Nereye indi? Dünya samasına indi. Ondan sonra yani izin çıktı Rabbil aleminden, beytil izzeden. indi dünya samasına. Eytil Ezzanir dedir, Yedinci arş. Rahmanın arşi. Yedinci samanın üzerindedir. Oradan indi dünya samasına. Dünya samasından izin çıktı. 23 senede peyderpey inecek. Kur'an içeri. Neden? Hikmeti nedir alimler? Diyorlar ki bu, yerinde otursun. Yerine göre insin. Tederruç sünneti. Ee, esbab-i nüzulden dolayı e, işte e, hadiselerden hadiselerle beraber insin. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini birden ezberleyemez. Peyder Hatta haddi ezberlesin. Sahabeler onu ezberlesiler. Kaybolmasın. Bu öyle oldu. Bak sahabeler ne diyorlar? Biz 10 ayet ezberlerdik. Sonra e, o 10 ayetten amel ederdik. Fıkhını bilirdik. Amel ederdik. Sonra on ayete. Elimden ameli cisim bir arada yaşadık. Evet. Şimdi ve ma edrake ma leyletel Bu ne demekti? Ve ma edrake ma leyletel Türkçe'si nedir? Kadir gecesinin ne olduğunu. Ne, ne o? Belgesi ne o? Bu sen nereden ma edrake ma leyletel kader. Leyletel nedir? Yani bu Arapça'da anlamı ne geliyor? Arapça'da anlamı geliyor. Tazim babını Dikkat çekmek babından. Ve mâ edrâke mâ leyletil kadir. Küçük yani alırsın. Ne olduğunu, He, sen ne olduğunu bilir misin? Çünkü cahil ya diğer ne olur ki? cehenneme gideriz giderim. Tabi cehennemi bilmiyorsa diğer yani ne olur giderim. Değil mi? Ama o cehennemi hakkıyla bilse bunu ağzına alır mı? Cehennemin kelimesini ağzına almak insan korkar. Kim için? Bilenler için. Onun için Allah-u Teala diyor. Hakkıyla allah Teala'dan kimler korkar? Alimler. Neden alimler hakkıyla allah Teala'dan korkarlar? Çünkü hakkıyla Allah-u alimler tanımlar. Onun için korkarlar. Evet. Sonra leyle, sonra tanı, tanıtıyor Rabbil alemin. Leyletül kadri hayrun min elfi şahr. O kadir gecesi nedir bilir misin ey Muhammed? Yüz e, Bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Allahu Ekber. Ne kadar hayırlı bir geceymiş? Bin aydan. Bin ayı hesap meknesi olsa aslında ne kadar? 83. 83 sene yapıyormuş. Arkadaşlar maşallah çalışıyorlar. 83 sene. Bu geceden olmuş. Te zülüllü <gülüyor> melaiket ve ruhü fiha bi izni Rabbihin. Min kulli emri selamun hiye hatta matla'a el fecir. Demek ki Kadir gecesi gece ne zaman başlar İslamiyet'ta? Gün battığından gün fecir, imsek vakti dediğimiz fecir, fecri sadık çıktığına kadar. bunda İslam'da gece var, gündüz var. Bu da gecedir. Bu gece işte Kadir gecesi bir gecedir. Gün battı, ne zamandır bir de imsak fecri sadık zamanına kadar. Bu Kedir gecesidir. Bu gecede ne olur? Melekler anır. Meleklerin başı kimdir? Ruh. Ruh kimdir burada? Cibril Aleyhisselam. Yani rahmet meleği yeri kaplar. Bu gecede. Eydi bu gecede rahmet meleği yeri kaplamışsa ben ne, nerede otururum? Ha? Televizyonun önünde? Hangi dizide? Tek türküvenin önünde oturmak cayiz değil. Ya tek Türkiye'ye Müslüman dizisiymiş Juwa. Caiz değil. Televizyon önünde caiz değil. Nerede caizdir? İşte bu camide Kadir gecesi ihya olma en mükemmelliktir. Eğer zaten sen tam mükemmelisen mütekifsin on son günde, itikaf etmişsin, zaten camidesin. Bak mükemmellik mükemmelliği getirir eğer mu'tekif değilsen itikaf etmemişsen ne yapacaksın? bu geceyi sabaha kadar camide geçireceksin. Çünkü cami Allah'ın evidir şey, azgın şeytanlar zincire vurulmuş, yanında melekler var senin sabaha kadar ne ibadet etsen katlarını Allah Subhanehu Teala kendisi bilir bırakmışız allah Teala'ya fe innehuli ben veririm oruç oruç ayındayız ben veririm Kadir gecesi, bu mübarek gece Ramazan ayındadır. Ramazan ayından da en son gündedir. On son günden de tekli günlerdedir. Neden Allah Subhanahu ve teala bunu gizlemiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylememiş. Neden? Çünkü sen on son günü çaba göstereceksin. Yok bir gün, biliyorsan 27'dedir, sadece 27'ni ihya ederiz ondan sonra devam ama bu demek ki kayıp olması bizim şansımızadır lehimzedir neden fazla amel yaparız ama kim için liulü elbab akli olan için akli herde çalıştıran için nedir bu Akılmış herde çalışmamız ne demektir İşte budur 10 cünü ihya edeceğiz 10 gününde tek gecelerinde araştıracağız. Hatta sahabeler diyorlar ki e, bir rivayet şeyden var. E, Abu Hureyre'den allah Alem. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdir ki e, sabahı Kadir gecesinin, sabahının güneşinin ışığı parlak değildir. Ya yani parlaktır. Parlak değildir. Pardon. Parlak değildir. Yani Güneş çok net görünür. Ama bu her zaman olmaz tabi. Bazı gün kışa gelir güneş bile yok. Anlatabildim mi? Ama önemli olan Kadir gecesini arayan bulmuştur. Bunu öyle bilin. Arayan bulmuştur. Çünkü sen on günde arıyorsan himmetin var ise muhakkak onu bulmuştur. Sen hedefin olmasın. 27'ye gelirken evet bazı sahabeler 27 demiş. Bazı yemin etmiş, yemin etmiş. 27 dedi. Ama alimler diyorlar ki Allahu alem bu değişilir seneden seneye. Belli olmaz. Onun için 27 ne kadar racih ise de Ehl-i Sünnet arasında ama 27'nin faturasını şimdi biz bu zamanda görürüz. Bundan önce de görmüştük zaten. Ne zaman Selefi Salihinden sonra? Ne olmuş? Her şey 27, Leylətılkadirdir yüzde yüz. Halbuki yüzde yüz değil. Her şey 27, yüzde yüz biliyor. Diğer günler, on son gün, tek günleri bular. Ne oldu? İptal oldu. İptal oldu. Anlatabildim mi? Onun için Kadir mübarek gecedir. 10 son gündedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 son günde dedir, itikaf ederdir. Ehli beytini namaza uyadırdır geceler. Artık her şeye paydos derdir. Bitti. Bu 10 son gün ibadet günüdür. Ramazanın 10 son günü ibadet günüdür. Bu 10 son günü arkadaşlar biz canlandıracağız. İçinde biz leylet Kadir 10 güne sıkış, 10 gün leylet Kadir var bizim için diye kalkacağız diye Kadir gecesine. Yok 27'ni tuttuk üzerine e, bir doğru tamam dedik bu gündür ondan sonra normal. Hayır 10 gün ibadet et senin bol bol ecrin olur. İşte bu gece hakkında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men kâme leyletel qadri imanen ve ihtisâbe Ne demişti Ramazan başında? Men sâme Ramazan imanen ve ihtisâbe Burada ne diyor? Men قَامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا Ne dedik? İmanen ve ihtisabe. nedir? İman ederek bu gecenin faziletine bu gecenin muhakkak olduğuna bu gecede işte neler olur melekler iner, Allah affeder mücafatler zuuf zuuf artırır, kat kat artırılır bunlara inan inanarak bir de ihtisaben ihtisap ne demektir? Bunun meşakkatine Allah rızası için dayanarak yok gösteriş için, yok işte ne yapalım insanlar kalkıyor, camiye gidiyor, biz de gidelim demesiler. İhtisaben bunu Allah rızası için, sadece Allah rızası için ne yapacağız? Yapacağız. O zaman ne olur? Aynen Ramazan müjdesi gibi. Ne diyor Resulullah s.a.v? Gafara lehu ma tekadde min mindenbi Ondan önce ne kadar günah işlemişsen hepsi silinir. Kul hakkı hariç. Borç da kul hakkına giriyor. Bak kimse borcluysa dikkat etsin ha. Bizim arkadaşlar özellikle Müslümanlar, özellikle Sakallı şarvarlar borç konusunda çok cövşektiler. Evet. Bul hakkı hariç bütün günahların ne olur? Silin. İşte bu faziletli geceyi biz nasıl ihya edeceğiz? Resulullah'ın ihya ettiği gibi edeceğiz. Bu konuda çok hadisler var. Resulullah'da sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Teşvik etmiş. Kadir gecesini ihya etmesini. Zaten on son gündedir. Ecrı var, fazileti var. Biz de on son günü geceyi zaten bütün Ramazan elimizden gelse yapacağız. Bu on son günü kat kat yapmamız lazım. Bak, işçiysak ona göre işimizi çalışmamız lazım. Ya niye niye işçiysiz? Yıllık tatilimizi Antalya için, Şile için, bilmem nere için ayırıyorsun? Ha, Deniz filan. Oralara gidiyorsun, tatile gidiyorsun diye. Niye düşünmedi bir de nesil, ben Ramazan'da on son günde alayım ta son tahtilimi? En güzel tatil en faydalı tahtil budur. İşte bu işimizi, hayatımızı, kendimizi neye göre ayarlayacağız? Ramazan'a göre ayarlayacağız. Dinimize göre ayarlayacağız. Ne yapacağız? On son günde tatillerimizi bütün işimizi Bırakacağız. On son günde her şeyimizi ayarlayacağız. Paramızı, pulumuzu, zamanımızı bu on son günde her şeyi temin edip değmeyin bana diyeceksin evde. Bir senelik şarza gidiyorum kendim. Bu niyetle gideceğiz. Kadir gecesi de bunun içindedir. Sabaha kadar Kadir gecesinde çok camilerde ihya oluyor. Ama neyle oluyor? Yemmevlüt Yen konuşmak. Yeni yemek dağıtıyorlar. Yen suhbet oluyor. Evet bu da imanlandır. Evde oturmaktan, kahve köşesinde oturmaktan iyidir. Yani en azından bir derece bunlar da gelmişler. Ama bunun içini yine şeytan boşaltıyor. Buradan biz çırpınıyoruz işte. Onun için üzerine basa basa diyoruz. İçini Kadir gecesini şeytan boşaltır. Aldanmayın, gaflete kapılmayın. Demeyin Olmaz. Olur. Şeytan içini boşaltır. Neyle boşaltır şeytan? Ha? Gelir seni işte ufak tefek işlerden uğraştırır sen İşte sühbet konuşmak, ee, ee, laklak, ee, ticaret hepsini olur. Camide oturduğun anda gelir. Ki camide bilirsiniz haramdır ticaret konuşma, caiz değil. Alışveriş yapmak caiz değil. Yani sen caminin havlasında bile durmuşsan bir tane sene dedi Ahmet kardeş ee, sende o mal vardır. Acaba kaldım mı halinde kaça veriyorsun? Evet diyeceksin gel kardeş. Gel. İki adımdır. Atla caminin dışına orada git istediğin kadar ticaret. Ver. Onun için ticaret caminin içinde yapılmaz. Ama biz caminin içi değil haramın içinde ne yapıyoruz? Ticaret yapıyoruz, laflak yapıyoruz, kız alıyoruz, kız veriyoruz. Her şeyimizi orada yapıyoruz. Neden? Bunu kim yaptırıyor bize? Şeytan. Şeytan yaptırıyor bize. Neden bunu yaptırıyor bize? Hatay Kadir Gecesi'ni için boşaltsın. Dosya boş geçsin. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra ee, Ondan sonra ee, Terezide gideriz. Ne bakarız ne olmuş? Terazide ne olmuş? Bakarız. Amelimiz boş. Elimizde çuvalla amel geliyoruz. Ama nedir? İçi boştur. Evet. Ee, bu da Kadir Gecesidir. İnşallah Allah Subhanahu Teala bize yardım eder Kadir Gecesini ihya ederiz. Bir de Hazreti Ayşe. Radıyallahu anh'a sordu Resulullah'tan Kadir Gecesi'ni isabet etsen ne, ne söyleyeyim? Bunun duasını biz ezberlememiz lazım. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin, beni affet. Bunu söylememiz lazım Kadir Gecesi. Ağzımızdan düşmemesi lazım. Namazda da bile söyleyebilirsin, sücrede de söyleyebilirsin. Ferzde de söyleyebilirsin. Bir mahsur yoktur. Allahümme <gülüyor> inneke afvûn tuhibbul afvâ fe'afu anna. Arapçasın. Namazda söyleyebilirsin. Çünkü ma'thur dualar söylenir. Türkcesini her zaman söyleyebilirsin. Ağzından düşmemesi lazım. Hatta Allah subhanehu ve teala isticaba kapsını açsın seni. Evet. Bu da Kadir gecesi. Mübarek bir gecedir. İçi tene kaldı, onu da işleyemedik ama inşallah elimizden geldikçe onu da işleriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Seyyidil Muselin, Nebina Muhammedin ve alali ve sahibi